Lyman Frank Baum Sihirli bonbon Şekerler Bir Amerikan Masalı Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar Bastında Dr. Dowse adında bilge ve yaşlı bir kimyacı yaşamaktaydı. Bu adam ayrıca sihirle uğraşmaktaydı. Yine Bastında Clary Bell Sads adında genç bir kadın yaşıyordu. Bu kadının parası çok Ama aklı kıttı. Sahneye çıkma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Günün birinde Claribel, Dr. Darse'a gidip dedi ki, ''Ne dans edebiliyorum, ne de sesim güzel. Şiir okumayı hiç beceremem. Piyano falan da çalamam. Hoplayıp zıplamayı, tekmeler savurmayı bilmem. Ama yine de sahneye çıkmak istiyorum. Ne yapmalıyım?'' ''Bu tür başarılar için bedel ödemeye razı mısınız?'' diye sordu Bilge Kimyacı. ''Elbette'' dedi Kleribel, cüzdanını şakırdatarak. ''O halde, yarın saat ikide yanıma gelin'' dedi. Kimyacı, bütün geceyi kimyasal efsunlar yaparak geçirdi. Ertesi gün Kleribel saat saat ikide gelince, ona Fransız bonbonlarına çok benzeyen şekerlerle dolu küçük bir kutu gösterdi. ''Artık zaman değişti.'' dedi yaşlı adam. ''Övünerek söylemek isterim ki, dars amcanız da zamana ayak uydurmaya çalışıyor. Eski kafalı büyücülerden birine gitmiş olsaydınız, size zehir gibi acı haplar yuttururlardı. Oysa ben... Sizin ağız tadınızı ve rahatınızı düşünüyorum. İşte sizin için hazırladığım sihirli bonbon şekerler. Lavanta renkli olanı yerseniz, ömür boyu eğitimini almışsınız gibi rahatlıkla dans etmeye başlarsınız. Pembe renkli akideyi yutarsanız, bülbül gibi şakımaya başlarsınız. Beyaz şeker sayesinde, Ülkedeki en iyi hatip olabilirsiniz. Çikolatalı olandan bir kez tattınız mı, Rubenstein'dan bile iyi piyano çalmaya başlarsınız. Limon sarısı olanı yerseniz, beş metre yükseğe tekme atabilirsiniz. Muhteşem, diye aykırdı Claribel sevinçle. Hakikaten mest olmuştu. Hiç şüphe yok ki, siz son derece akıllı bir büyücü, ''Ve düşünceli bir iksir ustasısınız.'' diyerek kutuya uzandı. ''Öhö öhö'' dedi bilgi adam. ''Önce çek, lütfen.'' ''Ah tabii ya, ne kadar aptalım.'' dedi Claribel. Kadın büyük bir meblağ yazdığı çeki hazırlarken kimyacı temkinli bir şekilde kutuyu tutmaktaydı. Çek imzalanınca kutuyu kadına verdi. ''Şekerlerin yeterince tesirli olduğuna emin misiniz?'' diye sorduk kadın endişeli bir şekilde. ''Genelde ilaçların bana etki etmesi uzun sürer.'' ''Hiç endişelenmeyin. Esasen şekerleri fazla tesirli yaptığından korkuyorum.'' diye yanıt verdi doktor Dowse bu soruya. ''Zira bu enfes akideleri ilk defa hazırladım.'' ''Korkmayın.'' dedi Claribel. Ne kadar tesirliyse benim için o kadar iyi. Bu sözlerin ardından kimyacının evinden ayrıldı. Ama yol üzerinde bir manifatura dükkanına girdi ve eşyaların cazibesine kapılıp kutuyu kurdele tezgahında unuttu. Sonra küçük besi Bustwick saç kurdelesi almak için tezgaha geldi. Eşyalarını kutunun yanına koydu. Mağazadan ayrılırken paketleriyle beraber kutuyu da alarak evinin yolunu tuttu. Bessie, paltosunu portmantoya asıp paketlerini sayana kadar fazladan bir de kutu almış olduğunun farkında değildi. Sonra kutuyu açıp heyecanla bağırdı. Bir şeker kutusu. Bir yanlışlıkla bırakmış olmalı bunu. Ama zaten çok küçük bir kutu. İçinde de çok az şeker var. Böylelikle kutudaki bonbonları salon masasındaki bir şeker tabağına boşalttı. Sonra çikolatalı olanlardan bir tane aldı çikolataya bayılırdı. Satın aldığı şeyleri incelerken bir taraftan da yavaş yavaş şekerini yedi. Çok şey satın almamıştı çünkü Besi daha 12 yaşındaydı ve anne babası alışveriş için çok para harcamasına izin vermiyordu henüz. Yeni aldığı saç kurdelesini denerken aniden piyano çalmak için güçlü bir istek uyandığı içinde. Bu arzu öyle karşı konulmaz bir hale aldı ki sonunda küçük kız salona gidip piyanoyu açtı. Küçük kız, bugüne dek iki parçayı çalmayı öğrenmek için ne çileler çekmişti. Ne kadar uğraşsa da sağ eliyle sol elinin hareketleri birbirini tutmuyor, kulak tırmalayan sesler çıkarmakla kalıyordu. Ama şimdi, yediği şekerin etkisiyle piyanonun başına geçmişti ve parmakları tuşların üzerinde tüy gibi hareket ediyor, muhteşem bir ahenkle adeta dans ediyordu. Kendi performansı karşısında şaşkına dönmüştü. Ama bu sadece girizgahtı. Hemen ardından Beethoven'ın ay ışığı sonatını mükemmel bir şekilde çaldı. Bu olağan dışı melodiyi işiten annesi, müzisyen misafirlerinin kim olduğunu görmek için aşağı indi. Ama bu muhteşem yeteneği sergileyen kişinin, küçük kızı olduğunu anlayınca kalp çarpıntısı tuttu. Heyecanlandığında sık sık yaşardı bu durumu. Dinlenmek için kanepeye oturdu. Bu sırada Besi, tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalmaya devam ediyordu. Müziği çok seviyordu. Üstelik şimdi tek yapması gereken piyanonun başına oturmak, müziğe kulak vermek ve ellerinin tuşlar üzerindeki hareketini seyretmekti. Hava karardı ve Besi'nin babası eve geldi. Şapkasını ve paltosunu asıp şemsiyesini koydu. Sonra piyanoyu kimin çaldığını görmek için salona göz attı. Aman tanrım! diye aykırdı. Ama Besi'nin annesi yavaşça yanına gidip susmasını işaret etti ve fısıldayarak dedi ki, Besi'yi rahatsız etme can. Kızımız transa geçmiş gibi çalıyor. Sen hiç böyle güzel bir müzik dinledin mi ömründe? Kızımız dahi bir çocuk, diye aykırdı şaşkın baba. Kör tam bile eline su dökemez. Muhteşem! Oracıkta dikilmiş kızlarını dinledikleri sırada, o akşam evlerine yemeğe davet ettikleri senatör geldi. Senatör, paltosunu yeni çıkarmıştı ki, başka bir misafir daha geldi. Yerde profesör olan bu adam, engin bir bilgiye sahip çok başarılı bir akademisyendi. Besi, piyano çalmaya devam etti. Odadaki dört yetişkin ses, sessiz ve şaşkın bir grup halinde toplanmış müziği dinliyor ve akşam yemeği için zilin çalmasını bekliyordu. Bay Bustwick çok acıkmıştı. Yanındaki masada duran şeker tabağını görünce pembe şekeri alıp ağzına atıverdi. Profesör bunu görmüştü. Bunun üzerine Bay Bustwick nezaketle kendisine şeker tabağını uzattı. Profesör sarı şekeri aldı. Sonra senatör elini uzatıp lavanta renkli olanı aldı ama yemedi. Akşam yemeğinden önce ağzının tadı bozulmasın diye ceketinin cebine koydu. Hala biricik kızını dinlemekte olan Bayan Basbik, ne yaptığını düşünmeksizin, kalan tek şekeri aldı ve yavaşça yedi. Tabak artık bomboştu ve Claribel Satz, kıymetli bonbon şekerlerini artık ebediyen kaybetmişti. İli yarı bir adam olan Bay Basbik, birden şarkı söylemeye başladı. Üstelik tiz ve titrek bir soprano sesiyle. Bu, Bessi'nin çaldığı şarkı değildi. Ayrıca kulakları tırmalayıcı bir sesti. Profesör buna gülümseyerek tepki verirken, senatör kulaklarını kapattı, Bayan Buswick ise korkulu bir sesle bağırdı. ''William!'' Kocası, ünlü Christian Nielsen'ı taklit etmeye çalışır gibiydi ve karısının ya da misafirlerin dediklerine hiç kulak asmadı. Neyse ki yemek zili çalmıştı. Bayan Buswick, besiyi piyanonun başından çekip misafirlerini yemek odasına yönlendirdi. Bayan Basbik ise, sanki binlerce hevesli dinleyicinin ''Bir daha, bir daha!'' nidalarına karşı koyamamış gibi yazın son gülü şarkısını söyleyerek peşlerinden geliyordu. Zavallı kadın kocasının rezil hareketlerini çaresizlikle izliyor ve onu kontrol etmek için ne yapabileceğini düşünüyordu. Profesör her zamankinden ciddi gözüküyordu. Senatörün bütün bu olanlar karşısında ne kadar sinirlendiği yüzünden okunuyordu. Bessi ise hala piyano çalmak istiyormuş gibi parmaklarını havada oynatıp duruyordu. Bayan Basvik, herkesi yerine oturtmayı başardı. Gerçi kocası bir başka Arya'ya başlamıştı bile. Sonra hizmetçi kız gelip çorbayı getirdi. Hizmetçi kız, profesöre tabağını uzatınca adam heyecanlı bir sesle bağırdı. ''Kaldır tabağı! Daha yükseğe kaldır diyorum!'' Sonra... Ayağı fırlayıp bir tekme savurdu ve tabağı tavana fırlattı. Çorba olduğu gibi besiyle hizmetçi kızın üzerine döküldü. Tabaksa profesörün kel kafasında parçalandı. Bu feci olayın ardından senatör dehşet içinde haykırarak yerinden kalktı ve evin sahibesine baktı göz ucuyla. Bayan Basbik bir süre karşısındaki bir noktaya büyük bir şaşkınlıkla baka kaldı. Ama senatörle göz göze gelince zarif bir edayla reverans edip, hafif süvari alayının hücumu şiirini güçlü burgularla okumaya başladı. Senatör ilkildi. Saygın bir ailede böyle bir kargaşayı ne görmüş ne de duymuştu. Şanının tehlikede olduğunu hissetti. Koca salonda aklı başında tek kişi oydu ve dert yanabileceği kimse yoktu. Hizmetçi kız mutfağa koşturarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bay Basvik, söz ver bana şarkısını söylüyordu. Profesör, abizenin ampullerini tekmelemeye çalışıyordu. Bayan Basvik, çocuk yanan güvertedeydi şiirine geçmişti. Nihayet Bessie salona kaçıvermiş, uçan Hollandalı uvert çalıyordu. Senatör, kendisinin de delireceğinden korktuğu için bu karmaşadan kaçmaya karar verdi. Şapkasıyla paltosunu alıp hızla evden çıktı. O gece geç saatlere kadar oturup, ertesi gün Peniel Hall'da vereceği siyasi bir konuşma üzerinde çalıştı. Ama Basbik ailesinin evinde yaşadıkları sinirlerini alt üst etmişti. Düşüncelerini toparlayamıyordu. Sık sık ara verip saygıdeğer bir yer olarak bildiği o evde şahit olduğu tuhaflıkları hatırladıkça başını sallıyordu. Ertesi gün sokakta Bay Basbik ile karşılaştı ama taş gibi sert bir bakışla onu görmezden geldi. Bu adamla artık görüşemezdi. Bay Basvik, senatör tarafından böyle hor görüldüğü için çok incinmişti. Ama önceki akşam verdiği akşam yemeğinde gerçekleşen son derece sıra dışı bazı olayları hatırlar gibi oldu ve senatörün bu hareketine kızıp kızmaması gerektiğini bilemedi. Katılacağı siyasi toplantı o günün en önemli olayıydı. Zira senatörün belagat yeteneği bütün bastığında bilinmekteydi. Bu yüzden büyük toplantı salonu tıklım tıklımdı. En ön sıralardan birinde Basvik ailesi oturmaktaydı. Yanlarında da yeğilde çalışan bilgili profesör vardı. Hepsi çok yorgun ve solgun gözüküyordu. Sanki bütün gece beşik sallamışlardı. Senatör onları görünce tedirgin oldu ve ikinci bir kez onlardan yana bakmadı. Belediye başkanı onu takdim ettiği sırada bu büyük adam sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. İstemsizce Elini ceketinin cebine götürünce, önceki akşam oraya koyduğu lavanta renkli şekeri buldu. Boğazımı temizlemeye faydası olur belki, diye düşünerek şekeri yutuverdi. Birkaç dakika sonra konuklar önünde ayağa kalktı, dinleyiciler de ona hevesle alkış tutarak karşılık verdi. ''Dostlarım'' diye söze başladı senatör ciddi bir sesle. Çok büyük ve Önemli bir toplantı için bir aradayız. Sonra durdu. Sol ayağı üzerinde kendini dengeledi ve tıpkı bale dansçıları gibi sağ ayağını havaya savurdu. Seyirciler hem şaşırmış hem de dehşete düşmüş bir halde mırıldandılar. Sonra senatör ayak parmakları üzerinde döndü, zarif bir edayla bir sağa bir sola bacağını uzattı. Ön sırada oturmuş, Ve acılı bakışlarla onu seyreden kel kafalı adam irkildi. Sonra salonda hazır bulunan Claribel Sass'ın çığlığı duyuldu birden. Ayağı fırlayan genç kadın, dans etmekte olan senatörü parmağıyla gösterip suçladı. İşte şekerlerimi çalan adam, yakalayın onu. Derdi istedin şu adamı. Sakın kaçmasına izin vermeyin. Ama görevliler, aniden aklını yitirdiğini düşündükleri kadını salondan çıkardılar. Senatör ise arkadaşları tarafından yakalanıp sahneden indirildi. Sokağa çıkarılıp bir arabaya bindirildi. Sürücüye adamı eve götürmesini söylediler. Sihirli şekerlerin tesiri hala çok güçlü olduğu için zavallı senatörü kontrol etmek çok güçtü. Adamcağız arabanın arka koltuğunda eve gidene dek dans etti. Aracı takip eden küçük çocuklar bu manzarayı neşeyle izlerken aklı başında yurttaşlar üzüntüyle başlarını sallıyor. Düzgün bir adam daha yoldan çıktı, diye fısıldaşıyorlardı. Bu olayın neden olduğu utanç ve rezaletten kurtulması senatörün aylarını aldı. Tuhaftır ki, onu bu şekilde sıra dışı hareket etmeye iten şeyin ne olduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Aslında, son şekerin de yenmiş olması büyük şanstı. Çünkü, aksi halde çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilirdi. Tabii Claribel, Bir kez daha Bilge Kimyacı'ya gidip, yeni bir sihirli şeker kutusu için çek yazdı. Ama bu sefer şekerleri iyi korunmuş olacak. Çünkü artık çok ünlü bir variyete sanatçısı. Son